بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الله ولا يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوه وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما أما بعد Ve istakal hadithi kitabullah Ve hayrel hadiheti muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel muğru muhtefatuhah Ve kulle muhtefatun Değerli kardeşlerim Bu hafta 45. Konu ve 96. Dersimizi, sohbetimizi icra edeceğiz inşallah 96 sohbete, derse gelmiş bulunuyoruz. Allah Azze ve Celle tamamı erdirmeyi nasip etsin. Şimdi konumuz konumuz Arapların özellikle çölde Bedevi denilen Arapların biraz terbiye edilmesi onunla ilgili detaylara geleceğiz inşallah. Sonra sözleşilen Bedir gazvesi ne aleyhissalatü vesselam ve ashabının çıkması bu bildiğimiz Bedir savaşı değil hani Uhud'dan sonraki zaten oralara geçtik biliyorsunuz Uhud'un hemen akabinde Ebu Sufyan ile Resulullah aleyhissalatü vesselam sözleşmişlerdi Ebu Sufyan meydan okumuştu yani Bedir'de buluşalım diye bir sene geçiyor ondan sonra Bedir için bu verilen söz yerine gelsin diye Bedir'e çıkılıyor evet Yani sözleşilen Bedir gazvesine aleyhissalatü vesselamın çıkışı içkinin haram kılınması ve Hicap yani örtü ayetinin inmesi örtünün farz kılınması hicriyi kardeşlerim dördüncü yıl yani aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretinin dördüncü, 5 yılları dördüncü yılının sonlarında falan geliyor e, bu Hicap emri yani örtünün emredilmesi sonra bazı hadiseler dördüncü yıldan gerçekleşiyor. İşte bu 4 ve 5. yıllar. Hicretin 4 ve 5. yıllar. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle biliyorsunuz geçen derslerimizde, sohbetlerimizde Beni Nadır yani Nadır oğulları adı altında Yahudilerin sürgününden bahsetmiştik bu Yahudilerin sürgün edilmesi kardeşlerim Medine'de hem Yahudilerin diğer kabilelerin hem de münafıkların kuvvetinin iyice kırılmasına sebep oluyor. Ki onlar her türlü aldatma hile ve benzeri şeylerle kendilerini böyle kendi nefislerini içlerini teselli ediyorlardı ki bu sürgünden sonra artık kalpleri korkuyla doldu. Korkuyla iştigal etmeye başladım. Hatırlayacağınız üzere Beni Kurayza Yahudileri Beni Nadır'la savaş başlamadan veyahut da o esnada diyelim Beni Nadır'ın sürgün edilmesi esnasında Ee, henüz daha kalelerinden inmeden aleyhissalatü vesselam hemen Beni Kuraize'ye yöneliyor. Onlarla bir anlaşma yapıyor. Onlar e, anlaşmaya uyuyorlar. Dolayısıyla onlar orada sabit kalıyorlar. Bunların da işi, bu kabilenin işi, Beni kurayza'nın işi de Hendek'ten sonra bitecek. Bedir'den sonra Beni Kaynuka. Uhud'den sonra Beni Nadir. Hendek'ten sonra da bu kabileye sıra gelecek. Ama o dönemde anlaşmaya e, uyuyorlar. Sabahat e, diyorlar. Dolayısıyla onların e, onların tarafından da bir herhangi bir e, sıkıntı, bir tehlike söz konusu değil. Evet. Bu beni nadirin sürgün edilmesinden sonra muhacirlere daha önce de anlattığınız gibi onların malları taksim ediliyor. Fey diyoruz. Yani savaşılmaksızın alınan mallar, bedeni hadırdan alınan mallar muhacirlere taksim ediliyor ki onlar eee ensarın evlerinde, onların yurtlarında eee yani adeta misafir gibi kalıyorlardı. Dolayısıyla da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam özellikle onlara taksim ediyor. Ve Ensarlı'dan da iki kişiye, fakir olan iki kişiye bu beni nadırdan kalan e, elde edilen feymanlarını savaşsız elde edilen malları taksim ediyordum. <gülüyor> bu arada Medine'ye kardeşlerim, Hicri 4. senenin Cemazül Evvel ayında bu Araplardan, Bedevilerden, çölde yaşayan kimselerden, beni Maharip denilen bir kabile, beni talebe kabilesinden qatafan tarafından bir de beni yani eee beni demek oğuldum. Bu kabilelerden büyük bir topluluğun bir ekip bir araya gelip Medine'ye saldıracağı haberleri gelmişti. Ali İsraatü vesselam hemen çabucak bir ordu hazırlıyor ve <gülüyor> onların üzerine gönderiyor. Ki bu beni beni lahyan yani lahyan oğulları biliyorsunuz e, kurraları hafız olan hafız olan tebliğ için giden kurraları öldürmüşlerdi. Bunlar. bunların üzerine gönderiyor. Bu gönderilen seriye ansızın bu adamlarla bu kabilelerle yani saldırı hazırlığında olan bir araya toplanan kabinerle ansızın karşılaşınca hepsi dehşete kapılıp dağılıyorlar. Aleyhissalatü vesselam seriyeyi yani bir birliği bir bir bölük bir belirli sayıdaki askeri bunların üzerine gönderince onların hepsi bulundukları yerden dağılıp kaçıyorlar. Dağlara ve benzeri yerlere dağılıyorlar. Ve biliyorlar ki iyice kanaat ediyorlar ki kendileri takipteler. Kovalanıyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'ın birlikleri tarafından. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların kalplerine hatta bütün duyu organlarına kadar korku salıyor. O şekilde korkutuyor onları yani. Bu hadiseden sonra Aleyhissalatü Vesselam büyük bir karşılaşma için az önce söylemiştim başlıkta geçiyordu. Yeniden Bedir harbi için bir hazırlık yapıyor. Çünkü bir sene doluyor. Sözleşmişler de Ebu Sufyan'la. O sene tamamlanınca e, orduyu hazırlıyor. Yaklaşık 1500, 1500 kişilik bir suva, e, şey birliği yaya birliği. Bir de 10 tane de atlı var. 10 tane de suvari var. Bunlarla birlikte çıkıyorlar. Sancağı ali İbni Ebi Talib radiyallahu anha veriyor. Ve Medine'de de Abdullah İbni Abdullah İbni Ebil Ensari adında bir sahabeyi yerine bırakıyor. Vekil olarak bırakıyor. Sonra Ebu Sufyan'la anlaştığı yani geçmiş dönemde Uhud'un hemen akabinde anlaşmış olduğu sözünü yerine getirmek için doğruca Bedir'e gidiyor. Orada Ordusuyla birlikte 8 gece kalıyor. Mekkelilerin, müşriklerin gelmesini bekliyor. Ebu Süfyan da bu arada 2000 kişilik bir yaya birliği ve 50 kadar da 50 kadar da süvari birliği hareket etmiş durumda. İbni İshak rahimehullah aleyhine rahmet olsun Sira Siyer adlı eserinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam orada. Anlaşılan yerde 8 gece kaldı. Ebu Sufyan'ı bekledi. Ebu Sufyan Mekke ahalisi içerisinde çıktı. Yani yanındaki birliklerle beraber Mecenne denilen bir bölge varmış. Oraya kadar geliyor. Bazı insanlarda e, Osman denilen bölgeye ulaştı diyor. Ebu Sufyan ve beraberindekiler. Bunlar hep Mekke'ye yakın olan birer mıntıka yani. Sonra Ebu Sufyan geri dönme kararı alıyor. Geri dönme e, şeysi doğuyor. Ve insanlara diyor ki, ordudaki insanlara, ey Kureyş topluluğu, bu savaş sizin için doğru değil. Çünkü bu sene kuraklık yılı. Kurak bir seneyi geçiriyoruz. Ve sizler diyor, otlatıyorsunuz ve biliyorsunuz. Yani çobanlık yaparsın şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Ee, durumu biliyorsunuz. Kurak bir yıl. Ve sütlerden de içiyorsunuz. Ne kadar yani kurak olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sene e, uygun bir sene değil demek istiyor. Yani savaşmak için. Kurak bir yıl. Kıtlık var, kuraklık var. Ben dö döneceğim diyor. Yani Mekke'ye geri döneceğim. Siz de dönün diyor insanlar da onun sözü üzere ki Ebu Sufyan onların e, komutanı, lideri hepsi dönüyorlar. Evet. Mekke ehli onlara e, Ceyşü Sevik adında bir isim veriyor. Sevik, daha önce de bu e, isim geçmişti. Sevik demek hurma veya benzeri şeylerle dövülerek, ezilerek e, suyla helva türünden yapılan bir yiyecek veya bazı tariflerde unla karıştırılıyor yemek olarak yeniyor. Arapların meşhur yönü. Buna sevik ordusu diyorlar. Yani e, sizler ancak diyorlar Mekke'deki kalanlar e, sevik içmek için bunu bu yiyeceği yemek için çıktınız diyorlar. Kınıyorlar yani nihayetinde. Oradan, buradan anlaşılan o. Evet. İbn-i bunu rivayet ediyor kardeşlerim, bu şekilde rivayet ediyor. Yani müellif diyor ki Ebu Sufyan tembel, ağır, aksak bir şekilde bu Bedir'deki karşılaşmaya çıktı ve <gülüyor> Müslümanlarla karşılaşıp savaş yap yapmada hiçbir fayda görmüyor. Yani bir kere inanmamış. <gülüyor> Çünkü Bedir'in e, hezimetini sayıları ne kadar çok olmasına rağmen Bedir'in, daha önceki Bedir savaşın hezimetini tatmışlardı. Uhud'da da, Hakeza, savaşın ilk dönemlerinde size anlatmıştım. O zaman yine büyük bir acılar tatmışlardı. Tam hezimete uğrayacaklardı. Sonra Müslümanların, özellikle okçuların yerinden ayrılması sebebiyle tekrar e savaşın seyri müşriklerden tarafa geçmiş ve müşrikler savaşı kazanmışlar ama çok şey de elde edememişlerdi ve hatta anlattığımız kadarıyla biliyorsunuz hiçbir esir bile elde edememişler tamam 70 tane Müslümanı şehit ettiler ama kendilerinden esir verdiler kendilerinden de 20 küsür tane 20 küsür tane ölüleri vardı Müslümanların kökünü kazıyacaklardı bunu da yapamadılar Medine'ye gireceklerdi bunu da yapamadılar bu şekilde geri dönüp gittiler bunları hep söylemiştik bütün bunlardan sonra yeni bir te tehlikeye yeni bir meydan okuyuşa Bedir'de yani yeni bir karşılaşmaya Ebu Sufyan girmek istemiyordu ve nihayetinde de döndü Onlar dönünce aleyhissalatü vesselam ordusuyla birlikte o da Medine'ye güçlü ama zafer kazanmış bir ordu edasıyla tekrar Medine'ye dönüyor. Sonra sahrala, sahralara yani çöllere arazilere aleyhissalatü vesselam seriyeler gönderiyor. Çünkü oradaki bu bedevi Araplar kalpleri katılaşmış etrafa saldıran yol kesen eşkıyaları e, yeniden korku salmak onları tedirgin etmek, korkutmak için oralara birlikler gönderiyor çeşitli yerleri. Onların içerisinde gönderdiği yerlerden biri de Tay kabilesi ve Esed kabilesi var ki bu Necid tarafında. Yine o Mekke ve civarı tarafı oluyor. Buraya ümmetin emini olan Übeyde bin Ebi Cerrahi Ubeyde, Ubeyde, Ebi Ubeyde İbn-i Cerrah adındaki sahabeyi gönderiyor. Komutan olarak. Ebu Ubeyde, bunların üzerine ansızın varıyor. Bu yol kesen, insanları rahatsız eden, kimseleri bulunduğu, yani bu adamları bulundukları çadırda ansızın baskın yapıyor. Onlar da yine Başkalarının yaptığı gibi dehşete kapılıyorlar, korkuya e, kapılıyorlar ve e, bulundukları yeri terk ediyorlar. Bu şekilde aleyhissalatü vesselam seriyeler, birlikler göndermeye devam ediyor. Hicri 5. sene Rabi'yle evvel ayında kardeşlerim yine Medine'ye <gülüyor> Dûmetel Cendel denen bir bölge var. Şam tarafında, Şam'a yakın bir bölge. Oradaki bazı kabilelerin oraları vurduğu eşkıyalık yaptığı zarar verdiği haberleri geliyor. Şam tarafından. Ve büyük bir o bölgede büyük bir topluluğun bir araya gelip Medine'ye karşı saldıracağı haberleri geliyor. Müslümanlar bu arada güney bölgede bulular. Yani Medine'nin güney tarafında ve orayı sağlama almış durumda durumdalar. Sonra o güney tarafı, Medine'nin güney tarafları sağlama alınınca kuzeye, yani o Şam tarafına, Şam tarafına, Devmet-ül Cendel tarafına, Devmet-ül Cendel tarafına yöneliyorlar. Burayı da o zaman o dönemde Şam'ın idaresi Rum'un elinde. Ama Rum'un e, elinde olmayan o sınır bölgelerini işte bu e, haydutlar Bedeviler sürekli rahatsız ediyorlar. Ve ayrıca Medine'ye karşı bir saldırı hazırlığın içerisine giriyorlar. Ancak onlar korkak bir topluluk. Yani savaşmaya gelmeyen savaşamayan e, yani vur kaç taktiği uygulayan tipler. Buradan anlaşıldığı kadar da Müslümanların bu gruba karşı insanları canından bezdiren, etrafa saldıran bu insanlara karşı bir ders vermeleri, onları bir edeplendirmeleri gerekiyordu ve bunu yaptılar. Yani ne zaman Müslümanları önünde görseler, Müslümanların kendilerine geldiğini işitseler korkmaları, titremeleri Ve yapacakları şeyden vazgeçmeleri için Müslümanlar onlara bir ders vereceklerdi. Verdiler. Aleyhissalatü vesselam bu gruba karşı kardeşlerim bin tane savaşçıyla birlikte gece yürüyerek gündüzde saklanarak üzerlerine gidiyor. Onları ansızın bulundukları yerde farkına varmadan bir baskın yapmak için. Yani bunlar eşkıya çünkü haydut. Ebn-i Hişam'in geldiği üzere Medine'ye Siba İbnu Urfe El Ghaffari adındaki bir adamı da sahabiyi de görevlendiriyor. Yani yerine vekil olarak tayin ediyor. Ve bu arada bu e, haydutların üzerine giderken Beni Gazre adında bir e, kabile var. Onlardan da bir rehber ediniyor kendine ki e, Medine ile Dûmetel Cendel denen o bölge E, gidebilmek için en kısa yol nasıl e, elde edilir? En kısa yoldan nasıl gidilir? Onu e, elde edebilmek için bir de rehber ediniyor. Evet. Nihayetinde onların e, bölgelerine, bu haydutların bölgelerine ansızın kardeşlerim geliyor ve bulundukları mevkiye, çadırlarının, kamplarının bulunduğu yere baskın yapınca hepsi de tabiri caizse çil yavrusu gibi dağılıyor. Hepsi de korkudan dehşete kapılıyorlar ve etrafa yayılıp gidiyorlar. Kalplerini bir korku alıyor. İçlerini bu korku adeta para, parçalıyor. Aleyhisselatü vesselamın ordusu, birliği onların hayvanlarını, sürülerini, hepsini ele geçiriyorlar. Evet. O zaman bunlar beni Beniten'in e, kabilesine aitmiş. Orada yaşayan. Ehli Dume ise bu e, kasaba veya da şehir ahalisi onlar da yerlerini terk ediyorlar. Bulundukları yerleri. Yani Müslümanların gelişini haber alınca Onlar da bulundukları yerleri terk ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne zaman onların mevkilerine bölgelerine gelse onlar e, böyle en ucuna, en köşe yerlere dağılıp kaçıyorlar. Müslümanlar gittikleri yerlerde onları barındıkları yerlerde bulamıyorlar. Yani arıyorlar, tarıyorlar çünkü korkmuş adamlar tamamen dağılıp gidiyorlar. Günlerce orada kalıyor. Belirli bir yani e, geceler günlerce orada aleyhissalatü vesselam o bölgede kalıyor. Etrafa birlikler küçük küçük süvari birlikleri, küçük küçük birlikler gönderiyor. E, yani bu adamlardan hiç kalan var mı, etrafta birileri var mı diyor ama kimseyi bulamıyorlar. Hiç kimse de aleyhissalatü vesselam ve ordusuna o birliğine karşı e, savaşmaya e, cüret edemiyor. Karşı çıkmaya cüret edemiyor. Ve nihayetinde aleyhissalatü vesselam Medine'ye dönüyor kardeşlerim. Bu haydutların, bu bedevilerin işini bitirince, bunlara da bir ders verip edeplendirince Medine'ye dönüyor. Yardım elde etmiş, zafer edasıyla ve güç kazanmış bir şekilde dönüyor. Allah Azze ve Celle eee onlara Müslümanlara özellikle bu Uhud'dan sonra Uhud'dan sonra kaybedilen eee güç ve otorite Müslümanların e, elde ettiği bu şan şöhret tekrar bu gibi hadiselerden sonra Müslümanlara adet ediyor. Allahu Teala böyle bir imkan sağlıyor onlara. Dolayısıyla yine münafıklar da ve Yahudiler de bu olaydan sonra iyice sindirilmiş oluyor. Yahudilerden işte az önce söylediğimiz benim adımın sürülmesi, bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde yurtlarından çıkartılmasıyla onlar da iyice sindirilmiş, bastırılmış oluyor. Müslümanlara Allah Azze ve Celle tekrar yeni bir kuvveti, otoriteyi, gücü vermiş oluyor. Bu esnada Medine'de bu dönemde işte hicretin dördüncü yılının son dönemlerinde e, İbn-i İshak haber verdiğine göre Maide suresindeki ayetler geliyor. İçkinin haramlığı. Şimdi içkinin haramlığıyla ilgili ayetler geliyor. Yalnız tedriciyen geliyor. Yani parça parça, alıştıra alıştıra, ıslah ede ede geliyor bu ayetler. Birinci ayet şöyle, bu dördüncü yılında gelen içkinin tamamen haram olduğuyla ilgili ayet. Ama ondan önceki ayetler şöyle, Allahu Teala buyuruyor ki, yes -hamr. sana içki ve kumardan sorarlar, قُلْ فِيهُمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ Sana içki ve kumardan sorarlar, de ki, o ikisinde büyük bir günah vardır. Ve insanlar içinde birer menfaat, yani fayda vardır. Ama her ikisinin her ikisinin günahı faydasından daha büyüktür. İlk önce bu ayet geliyor. Sonra bu ayet kardeşlerim Bakara suresinde Nisa suresindeki ayette, ayet geliyor. Ya yuhel amelu la teqrabu s ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulune. Ey iman edenler namaza bakın iman edenler daha içki yasaklanmamış Müslümanlardan bazıları içki içiyorlar ve o şekilde namaza geliyorlar. Ey iman edenler namaza sarhoşken daha doğrusu namaza yaklaşmayın hatta ne, ne dediğinizi bilinceye kadar bu ayetin nuzulunda Abdurrahman ibn Avf hatırladığım kadarıyla e, radiyallahu an İçki içer ve ondan sonra namaza gelir ve namazda okuduğu şeyi karıştırır. Sonra da e, aradan bir dönem geçtikten sonra da içkinin haramlığıyla ilgili Maide suresindeki ayetler gelir. Önce bu ayet gelir. Yani içkili olduğunuz halde sarhoşken namaza yaklaşmayın ayet gelir. Sonra şu ayet-i kerime iniyor. Maide suresi 90. ayet-i kerime. Artık ebediyen yasaklığını ilan ediyor. Ya eyyuhel Amanu, amenu innemel khamru vel meysuru vel Wal vel ezlamu ve cesun min ameli şeytani feçtenibuhu leallekum tuplihun. Ey iman edenler! İçki, kumar, falakları, yani şans oyunları ve dikili putlar bunların hepsi şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan sakının. Umunur ki felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Ayet kerimesi geliyor. Şimdi bazıları çıkmış diyor ki Kur'an-ı Kerim'de nesık mensuk, nasık, mensuk olayı yoktur diyor. Ne demek nasuk, mensuk olayı? Allah Azze ve Celle bir ayeti indirir, ondan sonra onu değiştirir, hükmünü başka bir ayet getirir. Veyahut da lafzını, ayetin lafzını kaldırır, hükmünü baki kılar. Bunun bir sürü örnekleri var. Ve Kur'an-ı Kerim'de Bu içki ayetinin dişinde bir sürü nasık ve mensuk yani hükmü kaldırılan ayetler vardır. lafsı kaldırılan ayetler vardır. Hükmü baki kalan ayetler vardır. Biz, biz işte buna genel olarak nasık ve mensuk diyoruz. Ümmet ehli sünnet vel cemaat ve bunun e, imamları, sahabe tabin, tebetabin, büyük imamlarımız tefsir imamları yani hepsi bu Kur'an-ı Kerim'de nasıh ve mensuhun yani nesh edici bir ayetin ve mensuh nesh edilmiş, hükmü kaldırılmış bir ayetin olduğunu söylerler bu sabittir bunu inkar, bunu kabul etmemek doğru değildir bunu bir grup insanlar, bir grup akademisyenler, bir grup hoca denilen zatlar reddediyorlar son derece yanlış bir şey o kadar çok delili var ki. Şu anda biz bir tanesini görmüyoruz sadece. Kur'an-ı Kerim'de nasık mensuk yokmuş ne varmış? Tedricilik varmış. Subhanallah. Yani şu anda din tamamlandıktan sonra tedricilik olur mu ya? Bir insan Müslüman olduktan sonra ona önce sen namaza içkili gelme. Onun faydası da var ama günahı çok mu dersin? Yoksa İçkiyle ilgili bir konu geçtiğinde bu ayet-i kerimede haramdır. Artık bunun haramlığı kesindir mi dersin? Elbette böyle diyeceğiz. Çünkü artık din tamamı ermiştir, kemale ermiştir. Ya alıştıra alıştıra. O zaman ilk önce namaz da farz değildi. İlk dönemler iki, iki rekat olarak kılınıyordu. Önce sen iki rekat kıl da sonra dörde tamamlarsın mı diyeceğiz? Bunların zihniyetine göre. Bunlar bu gibi nesih ve mensuku kabul etmeyenler. Ümmetin kabul ettiği ilimleri istilahları yani tarifleri kabul etmeyenler dinde yeni bir çığır açmak istiyorlar. Bunları dinlemeyin. Dinliyorsunuz kalbinize fitne atıyorlar. Vallahi fitne atıyorlar. Çünkü Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh bu hastalıklı insanları, bid'at ehli insanları dinlemeyin kalbiniz hastalanır diyor. Dinlemeyin bu insanları. Çünkü bilginiz yok. Adam edebi konuşuyor. Adam ayet diyor, hadis diyor. Ondan sonra sizin kalbinize fitne atıyor. Vallahi bu ilim değil. Güvenmediğiniz hiç kimseyi bilmiyorsanız sorun, bizlere sorun veya bilen insanlara sorun. Onların yönlendirmesiyle hangisini dinleyecekseniz onu dinleyin. Dinlemeniz gerekiyorsa onu dinleyin. Herkesi dinlemeyin. İlim bir dindir. Bu ilmi nereden aldığına bak diyor. Muhammed bin Sirin rahimehullah. Çok dikkat edin buna yani. Allah'tan korkun bu hususta. Yani televizyonu açıp televizyonu açıp rastgele herkes dinlenmez ya. Hele hele bilgin yoksa yani adamın söylediği hususta tamam artık o ikinci sefer, üçüncü sefer, dördüncü sefer dinle, dinle, dinle. Onun gibi düşünmeye başlarsın. Öyle insanlar geliyor, görüyoruz. Ne'udhu evet. billah. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Hakka hak, batılı batıl göstersin kardeşler. Evet. Mücahit ve katadeh diyor ki bu ayetler hakkında ya, ayetin devamını da okuyayım inşallah. Biraz daha faydalanalım. İnneme yuridu şeytane ey yuka beynekum il adavete vel fil hamru vel meysir Şeytan ancak sizin aranıza içki ve kumarla içki ve kumarla düşmanlık ve buz yani kin sokmak ister ve yesuddekum an ve Allah yolundan sizi uzaklaştırmak ister ve anis salati yani namazdan da uzaklaştırır yani bu işleri yaptırarak sizi Allah'ın zikirden ve namazdan uzaklaştırır fehel entum müntehun siz şimdi son verdiniz mi ayet gelince şey ne diyor Ömer Abdülham Hattab radiyallahu anh. intahayna intahayna son verdik. Tamam bitti. Yani bir daha yapmayacağız diyor. Hemen emre itaat ediyorlar. Hemen. Yani sahabelerden en büyük özelliği, onları en şerefli, en üstün yapan özelliklerden bir tanesi bir ayet geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey buyurdu, hemen hemen onu yerine getiriyorlar. Hemen emre itaat ediyorlar. Yani niye böyleyim, Şöyle mi? Böyle mi? Bu yani ne anlama gelir böyle sorgulamadan hemen itaat ediyorlar yani bu din itaat gerektiriyor ayet ve hadise teslim olacaksın ama dediğim gibi bidat ehli kimseler ayet ve hadisten delil getirdiklerinde onlar onlara çok dikkat etmek lazım Abdurrahman ibn-i Sa'di rahimahullah bir ayetin tefsirini yaparken diyor ki Bakara Suresi'ndeki bir ayet, her kimin hatası, seyyyesi kendisini sararsa, bu seyyye ile kast şirktir diyor, onlar ateş ashabıdırlar, onlar orada devamlı kalacaklardır derken, bunu diyor hariciler, havariç dediğimiz haricileri, Bu ayeti delil getirip Müslümanları yani büyük günah işleyen kimseleri tekfir ediyorlar. İslam'dan çıkartıyorlar diyor. Oysaki burada kastedilen diyor, bu ayet-i kerimede kastedilen şirktir. Kimin şirk işler ve o şirk de kendisini kuşatırsa şirk kendisini kuşatırsa onun yani ölünceye kadar şirk üzere olursa o ebedi cehennemliktir diyor diyor. Dolayısıyla diyor orada şu ibareyi söylemek için bu kadar açıklama yaptım. <gülüyor> Bidat ehli bir kimse ayet ve sahih hadisten bir delil getirdiği zaman ayet ve sahih hadisten bir delil getirdiği zaman kendi lehine bilin ki diyor o kendi aleyhinedir. Allahu akber. Çünkü ayetin manası onların anladığı gibi değil. Bilakis ilim ehlinin bize açık ...manada onların lehine değil aleyhine, bizim ise lehimizedir. Ehli sünnet ve cemaatin lehine diyor. Bir daha söylüyorum, ehli bid'at ne zaman ayet ve hadisten sahib ve hadisten delil getirse kendi bid'atına, hevasına kendi batılına bilin ki o onun lehine değil aleyhine delildir. Özetle bu. Allahu akbar. Evet. bu ayetlerin iniş sebebi hakkında nuzul diyoruz sebebi nuzul dediğimiz bir e, kavram var yani ayetin iniş sebebi var bu çok önemlidir yani Kur'an'ı anlamada Kur'an'ı manalarını anlamada yardım edecek en önemli şeylerden bir de nuzul sebebidir ama biliyorsunuz ki her ayet hakkında tek tek tek tek nuzul sebebi yok Yani herhangi bir sebebe binaen her bir ayet gelmiş değildi. Hiç sebebi olmak sizin gelen bir sure ayet var. Bizatihi bir sebebe binaen gelen ayetler ise azdır. Onlarda bellidir. Ve bunların içerisinde de bazı hadisler e, yani sebebin nuzulü nuz, nuzul sebebini zikreden bazı hadisler zayıftır. Bazıları uydurmadır ve sahihleri de vardır elhamdülillah. Bunu elimi helâ ayırmış zaten. Burada mesela bir tane zayıf hadis zikredilmiş. Eee münker bir hadis yani zayıf hadis oluyor onu ben size zikretmeyeceğim müellif kendisi de özellikle o hadisin münker olduğunu söylüyor özellikle zikretmek istemiyorum onu size söyleyeceğim sebe, e, sebebim nüzuller yani ayetin inişiyle ilgili e, sebe, sebepler anlatılan sebepler anlatacaklarım sahih Allah'ın izniyle onlara inşallah dinleyelim istifade edelim evet Hakim ve Tebarani'nin e, rivayet ettiği bir hadiste içkinin yasaklığı indiği zaman Ensar'dan iki kabile vardı. Bunlar tabi içkinin yasaklığı inmeden önce içtiler sarhoš oldular ve birbirleriyle abesle iştigal etmeye başladılar. Sonra bunlar e, yani sarhošluktan ayıktıkları zaman yüzlerinde ve sakallarında bu birbirlerine yaptıkları şeyin izlerini, işaretlerini, alametlerini görüyorlar ve bunu bana kim yaptı diye söyleniyorlar. Dolayısıyla bu ensarlı müminlerin kalpleri içerisine bir kin meydana geliyor. Bak ayet ne dedi? Şeytan aranıza buz yani kin ve düşmanlık sokmak isterdi ve böyle de oluyor. Evet. Bu hadise olunca ensarlılarda Müslümanlar bunlar. İlk önce yasak değildi. Helaldi yani bunlara Böyle hadiseler olunca diyor ki ayet-i kerime geldi. İşte biraz önce zikrettiğimiz ayet-i kerime اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْيَنْسَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Muhakkak ki içki, kumar, putlar ve şans oyunları, falukları şeytan amelinden bir pisliktir diyor. fejdenivuhu <gülüyor> emir geliyor. ondan sakının neallekum tüblehun. Umunur <gülüyor> ki korkarsınız şey felaha erersiniz, kurtulursunuz ayeti i kerime, ayet-i kerimesi inmiş oluyor. Sonra bir grup insan diyor ki bazı kimseler sahabelerden bazı kimseler karınlarında içki olduğu halde öldürüldüler diyor Yani savaşlarda falan Allahu akbar Yani onlara ne olacak diye böyle bir şey e, konuşma hasıl oluyor aralarında tekrar ayet geliyor Allah Azze ve Celle onları temize çıkartıyor leysa alellezine amenu ve amilu salihatu cunahum fima taimu iman edip salih amel işleyenlere tattıkları şeyde bir günah yoktur ne zaman? fima taimu zama teqavu amenu zama teqavu amenu ve amilu salihatu Yani daha önce içki içmiş ama içkinin haramlığına yetişememiş, savaşlarda ve herhangi bir şekilde Allah'a kavuşmuş Müslümanlar hakkında bu ayet kerime geliyor. iman edip salih amel işleyenlerden tattıkları şeylerde onlar takvalı olduklarında iman ettiklerinde, salih amel işlediklerinde sonra tekrar takvalı olup iman ettiklerinde sonra tekrar takvalı sakındıklarında ve güzel iş yaptıklarında onlara bir günah yoktur diyor. Onları da böylelikle temize çıkarıyor. Wallahu yehibbul muhsinin Allah güzellik yapanları, iyi davrananları sever diyor. Evet. İmam-ı Müslüm'ün sahihinde gelen bir rivayete Sad İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh sahabenin meşrularından biliyorsunuz. Diyor ki bu ayet benim hakkımda indi diyor. Bir başka nüzülünü açıklayan Bir başka hadis. Bu ayet diyor benim hakkında diyor. Diyor ki, dön diyor ensarlılardan bir gruba, kendisi muhacir, Mekke'den gelen sahabe bu biliyorsun. Ensarlı bir grubun içerisine geldim diyor. Onlar da dediler ki gel dediler diyor, çağırdılar. Yemek yiyelim, ondan sonra seni içki sana içki içirelim dediler diyor. Bu diyor içkinin haram kılınmasından öncediydi diyor. Ben de diyor onlara bir bahçe, bir bostanlığın içerisinde vardım. Onlar diyor yanlarında kızarmış böyle bir et parçası, devenin başı mesabesinde veyahut da devenin başı gibi bir şey vardı diyor. <gülüyor> kızarmış bir et ve içki de vardı yanlarında diyor. Ondan yedim ve içtim onlarla beraber diyor. Abdurrahman İbn Af radiyallahu anh ve arza. Sonra başladım ensar ve muhacirler hakkında konuşmaya diyor. Dedim ki diyor muhacirler ensardan daha hayırlıdır. Allahu ekber. <gülüyor> yani kendilerini kast ederek muhacirler ensardan daha hayırlıdır dedim diyor. Sonra bir adam diyor benim sakalımı tuttu, topladı diyor. Ondan sonra e, bana vurdu ve burnumda diyor bir yara açtı diyor. Adam burnuna vuruyor ve yaralıyor onu. ben diyor, bunu diyor geldim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım bu durumu diyor. Sonra arkasından işte bu ayet geldi diyor. Bu benim hakkımda geldi demek istiyor. İçki, kumar, putlar ve falokları şeytan işi bire pisliktir. Bundan sakının ayet-i kerimesi geldi diyor. Bu diyor benim hakkımda gelmiştir diyor. Bunun gibi birkaç tane yani bir bir ayetin birkaç tane nüzul sebebi de olabilir. Yani hepsini de kapsar zaten. Önemli olan ne? İçkinin haramlığı, değil mi? İçkinin haramlığı hususunda ortak ifadeler olduğu sürece, hadiste sahih olduğu sürece problem yok. Hepsi de aynı şeyi ifade ediyor. Şeriat kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin şeriatı hikmetli şeriatı bu içkinin haramlığı hususunda tedriciyen peyderpey gelmiştir yani e, belli bir zamana bağlı olarak ki müminler içkinin kötülüğünü iyice böyle e, gözleriyle görsünler şahit olsunlar ve bu içkiden ve diğer saydığı şeyler de aynı şekilde ayet-i kerimede içkiden kaynaklanan kin nefret buğuz Onlar da nasıl bir etki yapıyor? Bunu iyice hissetsinler diye böyle peyderpey geliyor. Böylelikle de içkinin bu şekilde yasaklanmasının hikmeti yani bir sebebi ortaya çıkmış oluyor. Ama onlar az önce de ifade ettiğim gibi hemen Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat ediyorlar. Buhari ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Enes radıyallahu diyor ki ben diyor bir topluluğa içiriciydim. Yani onlara su ve benzeri şeyler ikram ediyordum. Ebu Ebu Talha'nın evinde diyor. O gün diyor onlar hurmadan yapılmış bir içkiden dolayı sarhoş oldular. Aleyhisselatü vesselamın da bir çağırıcısı çağıran kimse haber veren kimse tellan şöyle haber verdi. Dikkat edin ki içki haram kılınmıştır. Ebu Tahan dedi ki çık. Enes'e diyor ki çık ve onları içkileri tamamen dök. Çıktım diyor, döktüm ve Medine'nin sokakları Allahu Ekber. Medine'nin sokakları içkiyle aktı diyor. İçki aktı diyor böyle. Yine bazı insanlar dediler ki Bir takım kardeşlerimiz, bazı kardeşlerimiz karınlarında içki olduğu halde öldü ne olacak denince işte bu ayet kerime az önce söylediğiniz ayet kerime iman edip salih amel işleyenler tattıkları şeylerde onlara bir günah yoktur ayet kermesi geldi diyor. Onları temize çıkarıyor. Kardeşlerim, İslam bu büyük din bir şeyi haram kıldığı zaman onun bedelini, satışını, ticaretini, naklini, taşınmasını onun üzerine ne kadar yardımlaşma varsa hepsini yasaklıyor. Allah Azze ve Celle ve la ta'avenu alel ifbi ve ludvan buyuruyor. Maide suresinde. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Neden? İçkiyi yasaklayınca artık ticaretiyle, semeniyle, yani değeriyle vesaire taşınması alınması, yapılması, her şeyleriyle Müslümanlar arasında bu münker, bu günah yayılmasın diye Hepsini toptan toptan yasaklıyor. Hicri dördüncü sene Zilkade aylarında aleyhissalatü vesselam Zeynep Binti Cahşt halasının kızı. Bununla evleniyor. Radıyallahu anha. Bu e, olayda da bu Zeynep radıyallahu anha'nın evlenmesi e, mevzusunda hemen düğün yemeğinin akabinde de hicab emri, örtü emri geliyor. Onları anlatacak şimdi. Bu olay diyor Ahsap suresinde Ahsap suresinde e, geniş bir şekilde, teferratlı bir şekilde anlatılmıştır. Yine aynı dönemlerde Hafsa binti Umar ibn-i Khattab radıyallahu anha ile de evleniyor Hafsa radıyallahu anha'nın kocası <gülüyor> Bedir'e katılmış çok salih bir insan ama vefat ediyor. İsmi Huneys İbni Huzafe El Sehmi Yahut Sehmi. Evet. Bu adam vefat edince Aleyhisselatü Vesselam önce e, kızını Osman'a Ebu e arz ediyor. Onların ikisi de daha önce bunu geçen geçtiğimiz senelerde anlatmıştım. Onlar e, evlenmekten imtina edince Aleyhisselatü Vesselam nikahlıyor. Hasan radıyallahu anh. Bu daha önce geçmişti. Şimdi burada eee Zeynep binti Cahş hadisesine radıyallahu anh'anın evliliğine dönelim. Bu kadın Ali hicreti ve halasının kızı ve eee Zeyd bin Harise'nin nikah altında. Zeyd-i Aleyhissalatu vesselam'ın oğlulu, yani evlatlığı. Allah Teala ona nimet veriyor Zeyd'e ne ile İslam'a girişle Müslüman olmasına. Peygamber de bir başka nimet veriyor. Ayete söyleyeceğim ama o yüzden burayı anlayın diye söylüyorum. Peygamber de ona bir ihsanda bulunuyor, bir nimette bulunuyor. Ne ile? Onu azat etmekle. Evet. Azat ediyor. Dolayısıyla bu adam Zeyd bin Harise radıyallahu anh yani o kadar kadri kıymeti, değerli bir insan oluyor ki aleyhissalatü vesselam'a karşı, kendisine el-hub deniliyor. Yani sevgili. Bir de oğlu var. Usame ibn-i e, e, Zeyd ibn-i e, e, Harif. Usame yani. Usame. Ona da hub-ül-hub. Hub hub -ibnil hub ibn evet, hub. Evet. El-hub ibn-i hub. Yani sevgilinin, o, e, sevgilinin oğlu, sevgili. Deniliyor. İkisi de aleyhissalatü vesselam'a çok sevgili bir insan var. Çok severmiş Usame'yi. Vefat etti, ederken daha Usame çok genç bir yaştayken birçok değerli sahabe varken ordunun başına or onlara geleceğiz inşallah Usame'yi görevlendiriyor. Çok sevdiği bir sahabe. Evet. <gülüyor> e, bu Usame'nin babası. Yani Zeyd ibn-i Haris'e Ee, Zeynep binti Cahş el-Esti ile nikahlanıyor. Bu da e, Zeynep biraz önce söylediğim gibi e, Umeyme binti Abdülmuttalib. Yani Abdülmuttalib'in e, kızı. Annesi onun kızı oluyor. Dolayısıyla o da onun e, kızı yani e, Abdülmuttalib'in torunu oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın da harasının kızı. Burada bazı mehir olarak verilen, zikredilen şeyler var. Mesela 10 dinar ve 60 dirhem değerinde bir örtü, bir diş elbise, gömlek ondan sonra 50 müt miktarında bir yiyecekle nikahlanıyor. Vesaire. Bu şekilde nikahı oluyor. Yaklaşık kardeşlerim Zeyd'in Zeyd ibn Haris'in e ne kadar aslında 1 sene kadar kalıyor. Zeynep binti Caş. Ondan sonra aralarında bir hilaf meydana geliyor. Anlaşmazlık meydana geliyor. Ali sıratu'l-azam'a geliyor, şikayet ediyor Zeyd durumu. Bir rivayete geldi üzere Allah tebaraka ve taala Nebi'sinin Zeynep eee radıyallahu anha ile evleneceği onun eşlerinden olacağını biliyordum. Allahu Teala bunu biliyordu. O her şey en iyi bilendir. Zeyd şikayet ettiği zaman karısından Zeynep'ten şikayet ettiği zaman Ali Sina diyor ki Allah'tan kork ve eşini tut diyor. <gülüyor> Allahu Teala diyor ki o kendi içerisinde Allah'ın açığa çıkaracağını peygamber yani kendisi hakkında Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi gizliyordu diyor. Aleyhisselatü Vesselam oğulluğunun boşadığı kadınla yani Zeynep Binti Cahş'la evlenmekten korkuyor, ürküyor. Neden? Cahiliyede bu ayıplanan bir şey. Cahiliye oğulluğu tam bir oğul gibi sayıyorlar ve nasıl olur da onun boşadığı kadınla babası evlenebilir diyorlar. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam çekiniyor. Çekiniyor yani Allahu Teala Zeyd'in karısı karısıyla beni evlendirecek diye çekiniyor böyle bir çekingesi var ayet net açıklıyor bunu ama Allah Azze ve Celle'nin muradına cahiliyenin bütün kalıntılarını bütün böyle asılsız fasit, bozuk inançlarını adetlerin örflerini silmek yok etmek istiyor Allah-u Teala'nın muradı bu ve dolayısıyla da ayetler geliyor Bu hadise göre anne, değil Ve tuhfi fi nefsin Allahu mubdi Allah Teala'nın açıklayacağı şeyin sen nefsinde de gizliyordun derken <gülüyor> bu Zeynep binti Cahş hakkında inmiştir diyor. Allah Teala bu evliliğin olmasına hükmediyor. Zeyd karısını boşuyor Zeynep binti Cahş'ı ve Allah azze ve celle 7 kat semanın fevkinden bu nikahı yapmış oluyor. Allahu ekber. Hatta Zeynep bint Cahş sahih rivayetlerde Ali Sina Resulullah'ın diğer eşlerine kumalarına karşı şöyle övünürmüş. Beni Allah nikahladı. Beni Allah nikahladı diye övünürmüş. Sufan Hanım'la. Yani Allahu Teala'nın emriyle geliyor onun nikahı. Bununla ilgili çeşitli rivayetler var. Oralara fazla girmeyelim. Şu Ait Kermeyi de zikredelim inşallah topluca. Allahu Teala bu Ahsap suresinde Zeyd ve Zeynep bint Caş <gülüyor> radıyallahu anhum'a ilgili gelen kısara şöyle diyor. Ve ittakunil ladiyena ma Hatırla ki sen nimet verdiğin, ihsanda bulunduğun kimseye şöyle diyordun. Yani Zeyd'e Enam aleyh. Allah nimet verdiği kimseye. Bu Enam Taley sen de nimet verdin. Yani ihsanda bulunuyor. Nasıl neyle? Az önce söyledim değil mi? Zeydi azat ederek Allah Resulü in da inamda bulunuyor, ihsanda bulunuyor. Allah azze ve celle de İslam'a girmesiyle ona ihsan etmiş oluyor. Sen şöyle diyordun. Emsik aleyke zevceke. Eşini tut. Takkillah Allah'tan kork. Ve tukhfi fi nafsika malahu mubdi Allah an acha şeyi ey peygamber sen içinde saklıyordun yani endişe duyuyordun onunla evlilik emrinin gelmesinden ayetin gelmesinden sakınıyordun manası. O Ve yani insanlardan çekiniyordun. Niye cahiliyede bu ayıp karşılanmıyor? Vallahu haqqan takşa. Allah ise korkulmaya en layık olandır. Felemma qada Zaydun minha ve tara ondan ihtiyacını giderdiğinde yani onu boşadığı zaman seni onunla biz nikahladık. Bak işte burada bu ifade biz seni onunla yani Zeynep'le evlendirdik diyor. Niçin? Sebebini de beyan ediyor. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمَؤْمِنِنَ هَرَجُنْ فِي اَزْوَاجِ اَدْيَاهِمْ اِذَا قَدَ مِنْهِنَّ وَتَرَا Müminler oğullukları yani evlat edindikleri kimselerin evlat edindikle evlatlıklarının daha doğrusu eşleri hakkında onları boşadıkları zaman onlara bir ihtiyacı kalmadığı boşadıkları zaman onlarla evlenmeleri hususunda müminlere bir sıkıntının bir günahın olmadığı olmaması içindir. Yani olmadığının belirtilmesi için. Olmaması için böyledir. Seni evlatlık edindiğin Zeyd'in karısıyla ondan ayrıldıktan sonra evlendirdik diyor ki Başka ayetlerde kardeşlerim yine ahsap suresinde artık evlatlık bitmiştir. Evlat edinme olayı yok İslam'da. Evet, onları daha önce söylemiştik وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُلٰهِ Allah'ın emri gerçekleşecektir, yerine gelecektir. مَا كَانَ عَلَى النَّب۪ي مِنْ حَرَجٍ ف۪ي مَا Allah'ın faz kıldığı şeyde Nebi'nin üzerine bir günah yoktur. Bir sıkıntı yoktur. Nebi'ye bir sıkıntı yoktur. Sünnetallahi fil lezine khalem min qabli ve kane emurullahi kaderem mekdura. Bu Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. Kanunudur. Geçmiş kimseler, daha önce geçen kimseler hakkında Allah'ın bir sünnetidir. Allah'ın emri takdir edilmiş. Takdir edilmiştir. Evet. Evet. bu olay müslümde ayet kerime ile bağlantılı olarak onu da söyleyelim <gülüyor> aleyhissalatü vesselam Zeynep ile evlendiği zaman ee, Enes diyor ki Enes'e diyor ki aleyhissalatü vesselam git ve karşılaştığın müslümanları çağır şimdi velime yemeği vermiyor bakın. velime yemeği vermiyor birkaç tane hadis var ama oralara e, girmeden ben özünü söyleyeyim fazla uzamasın. Adeti üzere aleyhisselatü vesselam zifaftan çıktığı zaman, yani gerdekten çıktığı zaman, bütün hanımlarına uğrar, selam verir ve onlara dua edermiş. Ondan sonra bir velime yemeği veriyor. Ve Enes'e diyor ki, git karşılaştığım Müslümanları çağır. Yani yemeğe gelsinler. Ben de diyor, karşılaştığım kimseleri çağırdım. Onlar da girdiler, yediler, ondan sonra çıktılar diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam elini yemen üzerine koydu ve dua etti. Ve maşallah şeklinde bir ifade kullanıyor. Ve hiç kimseyle karşılaşmadım ki mutlaka onu davet ettim. Yani kimle karşılaştıysam onu davet ettim diyor. İyice doyana kadar yediler ve çıktılar diyor. Sonra onlardan bir grup yani E, yiyen insanlardan, misafirlerden bir grup bir hadiste de az önceki geçen hadislerde onları anlatmadım iki kişi diyor, bir grup insan kalıyor ve peygamber aleyhissalatü vesselamın hani Zeynep radıyallahu anh'ın yemeğine gelmişler ya, velime yemene aleyhissalatü vesselamın evinde sözü uzatıyorlar, yani konuşmaya dalıyorlar o zaman daha hicab ayeti inmedi konuşmaya dalınca aleyhissalatü vesselam onlara bir şey söylemiyor, utanıyor Yani kalkın diyemiyor onlara. Tamam diyemiyor. Utanıyor. Ayet o kadar. Subhanallah. Ahzab suresinin ayetini bir okusanız. O sizden çekinir, utanır diyor. Allah ise utanmaz. İnnallaha la yastahi. Allah utanmaz diyor. Çekinmez. O sizden çekiniyor. Yani size bir şey söylemekten, sizi kırmaktan çekiniyor diyor. Bu kadar merhametli ya. Allahu akbar. Sonra Bir şey söylemiyor onlara evdeki adamlara, misafirlere çıkıyor. Evden çıkıyor, onları terk ediyor. Arkasından adet geliyor. Ya <gülüyor> ayellezine <gülüyor> amenu. La tedhulu buyutennabi. Ey iman edenler, peygamberin evine girmeyin. İlla edena lekum ancak siz bir şey için size bir şey için izin verilirse ila ta'anil gayrana adrina ina yemeğin vaktini de beklemek sizin girmeyin diyor. Yani pişme zamanı gelmeden girmeyin denmek istenio. Velakin izâ du'itum feduhulu lakin girdiğiniz zaman şey çağrıldığınız zaman girin velakin izâ du'itum feduhulu velâ müste'nithine li hadis ve sözü konuşmayı uzatmayın diyor. Konuşmayı uzatmayın. Bu sizin için bu sizin için devam eden ayet-i kerimelerde de hayırlıdır ifadesi geliyor da Ayetlerin devamında e, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam, e, bu ayetler inince hatta bazı hadislerde geldiği üzere inmeden o adamlar çıkıyorlar şeyden evden hemen kalkıyorlar Aleyhissalatu vesselam'ın böyle eee çekindiğini görünce kalkıyorlar çıkıyorlar Aleyhissalatu vesselam da örtüyü hemen kapının önünden şöyle örtüyü şeye e, Zeynep radıyallahu anh'ın önüne geliyor. Yani onu korumuş oluyor, örtmüş oluyor ve ayet geliyor. Bu ayetler, o da şu فَإِذَا سَأَلْتُمُوا هُنَّ مَتَعَنْ فَسْأَلُوا هُنَّ Onlardan peygamberlerin eşlerinden bir şey istediğiniz zaman bir meta istediğiniz zaman istediğiniz zaman fesaluhunne min artık örtü arkasından perde arkasından isteyin diyor. İşte örtü ayeti böylece gelmiş oluyor. Fesaluhunne min vera Bu sizin için ve onlar için daha hayırlıdır diyor. Sizin kalpleriniz için ve onlar için. Dolayısıyla bu ayetin gelişi de işte bu döneme rastlıyor. Zeynep Binti Cahş radiyallahu anha'nın evliliği ile e, onun yemeği esnasında e, örtü ayeti inmiş, artık farziyet gelmiş oluyor. Evet. Allahu Teala, kardeşlerim, hakkıyla istifade etmeyi, sahabelerin yaptığı gibi, sahabelerin yaptığı gibi, bir emir geldiği zaman, ayetten bir şey geldiği zaman, hadisten bir şey geldiği zaman, hemen itaat etmeyi, Hemen boyun bükmeyi ve onu gücümüz nispetinde uygulamayı bizlere nasip etsin. Bu basireti, bu olgunluğu bizlere nasip etsin. <gülüyor> ve mümin kardeşlerimizin hepsine, çoluklarına, çocuklarına, sıkıntı çekenlere özellikle yardım etsin. Onları muaffak kılsın ve zalimleri kahri perişan edesin. Kader vallahu alim. Vesallallahu Muhammed. Subhanakallahumma ve bihamdik